Sonra, <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. ve la ve abduhu ve İbrahim Milleti i ve keyfiyeti hakkında ders dizisinin devam ediyorduk. İbrahim milletinin gereklilikleri vardır. Herkes İbrahim'in milleti diyor. Herkes biz İbrahim'in milletine tabi olduk diyor. İçinde Yahudin uyanlar da var bu iddiada bulunanları. Her küfür taifesi diyor ki biz İbrahim'in dinine tabiiz. Ama İbrahim'in dininin sıfatı ve İbrahim dininin gereklilikleri vardı. Biz bu gereklilikleri işliyorduk. Başlıklar altında, bablar altında. Bunun keyfiyeti Allah teala bizi nasıl irşad etmiş bunu öğrenmeye çalışıyorduk. Bu hafta ee, önceki derslerde bahsettiğimiz şirk ve şirki işleyen müşriklerden e, bazı noktalardaki hukukumuzdan bahsettik. Bugünkü inşallah Onlardan uzaklaşma. Bu dinin olmazsa olmaz bir kısmı. Ve bunu zamanında yapmaya çalışan ve kalplerini ihmal eden birçok insan bugün İslam dinine zarar verdiler. Mesela bu hakikati yerine getirmeye çalışan samimi Müslümanlara direkt vurulan yafta tekfir ve hicret cemaati. İşte tekfiret hicret et milletten uzaklaş. Bunlar işte Mağrip'te yok daha çıktılar 10 kişi. Ondan sonra bir sene sonra hepsi indiler. Ondan sonra dediler biz aşırı gittik. Aslında itizel bütün peygamberlerin sünneti birazdan göreceksiniz inşallah. Yani neyden itizel itizel dediğim Arapça uzaklaşmak. uzaklaşmak bu bütün peygamberlerin sünneti. Ama bir noktayı kaçırdılar itizal edenler. İtizallerini Allah için değil nefisleri için yaptılar. O yüzden tek kaldıklarına bir daha gerisin geri döndüler. Ama itizallerini Allah için yapıp kalplerini ıslah ederlerse Allah subhanahu teala insanların kalplerini onlara çevirir. Onların kalplerini insanlara değil. Ekseri insanların düştüğü fitne budur ya. Yani. Hepsi önce dini manada bazı bilgilere ulaştıktan sonra itizal ediyorlar. Toplumdan uzaklaşıyor, akrabalarından uzaklaşıyor, sevdiklerinden uzaklaşıyor. Sonra dinde sebat edemediğinden dolayı gerisin geri dönüyor. Biz hatta ettik diyor. Halbuki itizal bütün peygamberlerin sünnetiydi. Mesela Allah subhanehu teala İbrahim'den bahsederken bu ayet Meryem suresi 48. ayet min dunillah. Sizden ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden uzaklaşıyorum diyor İbrahim aleyhisselam. Bakın İbrahim'in sünneti bu aleyhisselam. Wa Rabbi asa alla akun bi du'a Rabbi shaqiya. Rabbime de dua diyorum ki umulur ki cehennemliklerden olmam. İhtezalin sebebi ne? Cehennemliklerden olmamak. Dua ile Rabbeye yönelmek. Çünkü toplum insanı ateşe çağırır. Toplum şeytanın taraftarı olduğu için ekseri manada çoğunluk genel manada şeytanın taraftarı olduğu için insanı her zaman neye çağırırlar? Cehennem ehli olmaya çağırırlar. O yüzden İbrahim Aleyhisselam bakın dikkat edin. Diyor. Önce sizden itizal ediyor. Ve ayrıca Allah'tan başka dua ettikleriniz, ibadet ettiklerinizden de beri. İnsanlar zannediyorlar ki tağutlardan beri olmak, putlardan beri olmak yeterli iman için. Asıl müşriklerden, onların kullarından beri olmak lazım ki ondan sonra diğeri gerçekleşebilsin. Allah haşa boş söz kullanmaz. Resuller de boş söz kullanmaz. Her kelimenin yerli yerinde bir hikmeti vardır. Dikkat edin itizalle alakalı bütün ayetlere önce müşriklerden beri olmuştur peygamberler. Ondan sonra... Onların ibadet ettikleri sahte ilahlardan. Herkes demokrasiye küfrediyor. Müşrikler bile küfrediyor. Ama demokrasinin kulları cennetin ortasında. Demokrasinin kulları bizim kardeşimiz. Demokrasinin kullarıyla biz kurban keseriz. Demokrasinin kullarına selam veririz. Demokrasinin kullarının arkasında namaz kılarız. Demokrasinin kullarına her türlü Müslümana gereken hukuku, velayeti uygularız biz. Böyle bir din, böyle bir tevhid ne Allah'ın kitabında ne Resulünün sünnetinde anlatılmamış yani. Önemli olan demokrasi putuna Sövmek değil demokrasi bir put ama Demokrasiyi yaşatan onun kullarıdır Önce kullarından uzaklaşmak Lazım ki ondan sonra insan ne yapabilsin Demokrasiden uzaklaşabilsin Yazıklar olsun ki bu ayeti duyup Düşünüp Refik ettikten sonra bundan yüz Çevireni Anladıktan sonra bundan yüz çevireni Yazıklar olsun Çünkü Yani ben sizden uzaklaşıyorum Neyi gösteriyor? Müşriklerden evveliyatla beri olmanın ehemmiyetini gösteriyor. Gene Allah Subhanahu ve Taala Meryem suresi 49 ve 50. ayetler Allah diyor ki, şimdi bu ayette çok ince bir nokta var. İnsanlar diyor ki Allah'ın yardımı niye gelmiyor? Allah bize niye yardım etmiyor? Niyet topuklarımızın üzeri gerisin geri dönüyoruz. Niye cemaatsel çalışmalar bir yerden sonra tıkanıyor, kalıyor? Niye ayrılıklar başlıyor? Allah diyor ki: "Felemme i'tazalhum ve ma ne zaman ki onlardan ve onların Allah'tan başka ibadet ettiklerinden uzaklaştılar. Wa uzaklaştı İbrahim, wa habna lehu İshak ve Yakub ve kullen cealna nebiy." Biz de ona İshaak'la Yakub'u verdik. Her biri de nebiydi, peygamberdi. Allah bu nimeti ne zaman verdi? Ne zaman etti, Allah ona nimet verdi. Allah ona rızık verdi. Biz de anlayış rızkı istiyorsak ki bu rızıktır yani. Kime bu ver? Çünkü peygamber diyor Allahum erin el hakka hakka ve rzuqna Bana hak hak göster ve ona tabi olmakla rızıklandır. Bak bu bir rızık. Bu rızkı istiyoruz. Cennete girmemiz lazım. Bu rızık olmadan kimse cennete giremez. Hakka tabi olmak rızkı. Ne zaman gelir bu? İtizal olursa gelir bu. İtizal olmadan. Sen anana küfretseler, atana etseler, yedi cettini kesiyorsun. Ama Rabbine küfredenleri kardeşlik besliyorsun. Sevgi besliyorsun. Allah böyle bir imanı kabul etmiyor. Ve vahebna lehum min rahmetine. Ve cealna lehum nisanen sıdqin Allah da ne yaptı? Onlara rahmetinden verdi. Sıdk doğru sözlü bir lisan verdi onlara. Allah burada bunu zikretmesinde çok hikmetler var. Çünkü mümin doğru dillidir. Yalancı değildir. Peygamber Salih soruyorsa, soruyor sahabe mümin zina yapar mı? Yapar. Mümin işte içki içer mi? İçer. Peki mümin yalan söyler mi ya Resulallah? Mümin yalan söylemez diyor. Mümin diğerlerine düşebilir ama mümin yalan söyleyemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzaplardan yazılır da o yalancılık onu cehenneme götürür diyor. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddıklardan yazılır o da onu cennete götürür diyor. Yalan öyle bir amel olduğu için Allah subhanahu aleyhi ve teala İshak, İbrahim ve Yakuptan bahsederken onlara da sıddık bir dil verdik. Doğru konuşan, yalan konuşmayan, içi dışı bir olan, münafıklardır çünkü içi dışı ayrı olan, diliyle farklı şey söyleyen, içiyle farklı şey inanan insanlar. Allah Subhanehu ve Teala gene Musa Aleyhisselam'dan haber verirken Firavun ve kalbine şöyle söylediğini bildiriyor. "وَإِلَّا مُتَوَمِّنُوٌّ لِّفَعْتَزِيلُونِ" Eğer iman etmiyorsanız benden uzaklaşın diyor Musa Aleyhisselam. İtizal edin benden. Bana iman etmiyorsanız çünkü bana iman, çünkü o yani kendine iman Allah'a imana çağırıyordu. Musa'nın davetine iman etmeyen bir adamın ne firavun ne firavunun kavmi olan topluluğun Musa ile hiçbir işi olamazdı. Kesinlikle uzaklaşmalar lazımdı. Bu asırda şirkin kaynağı olan Allah'ın kanunundan başka kanunlar, nizamlar varken yeryüzünde Allah'ın emrettiği şekilde ibadet terk edilip de salihlere, kabirlere ibadet edilirken, insanlar zararı ve faydayı Allah'ı bırakıp ölülerden dilerken, bu şirklere buz etmeyen, bu şirkleri işleyen müşriklerden etmeyen bir insanın İbrahim dinindenim demesinin hiçbir manası, hiçbir hakikati yoktur. Böyle biri gerçekleştirmemiştir imanını. Gene Allah subhanehu ve teala biliyorsunuz meşhur kıssa var Ashab-ı Değil mi? Mağara arkadaşlar. Peygamber mi onlar? Yok. Hayır. Allah niye zikrediyor? Innahum fityetun aminu bi Rabbiyim vajidnahumudan. Onlar Rablerine iman etmiş bir grup gençti. Ayete dikkat edin. Ee, yani affedersiniz argo tabirle insan toplumunda yaşlanır yaşlanan her şeyi görür böyle. Onun bir argo tabiri var anladınız inşallah. Öyle tiplerden değil evet. yani. Genç, tertemiz, daha dünyanın pisliği kalbine yerleşmemiş, dünya sevgisi kalbine yerleşmemiş. Mal, kadın, para, sevgisi kalbine yerleşmemiş, Allah'ın sevgisi kalbinin tam merkezinde olduğu bir grup gençlik. Onlar Ashab-ı Kehf. Allah dolmadan imanını artırdı. Bunlar ne peygamber, ne de vahiy alıyor alan bir nebi. Yani ne resul ne nebi. Ama Allah kitabında bunları zikretmiş. Niye Allah onların amellerinden razı olmuş? Peki ne yapmış onlar? Allah bize haber veriyor. Ve izetezeltumuhum ve ma ya'budun illallah onlardan ve onların ibadet ettiklerinden beri oldular itizal ettiler ne zaman ki ama burada bir şey var İllallah. Allah hariç çünkü ashabu kehf'in uzaklaşmış olduğu kavim Allah'a da ibadet ediyordular. O yüzden me yabudune min dunillahi illallah. Yani şey me yabudune illallah. Allah Allah hariç diğer ibadet ettikleri her şeyden uzaklaştılar. Bu ifade ibare çok önemli fao ila sonra da mağaraya çekildiler yanşur lakum rabbukum min rahmetihi ve yuhayyiu lekum min Allah da rahmetini onlara genişletti. Bir ayet kıldı onları sonradan gelenlere. Allah Subhanahu ve bu son ümmete ki ümmetlerin en hayırlısı kıyamet günü en çok saf olacak olan ümmet ve en önde olacak olan ümmet Muhammed'in ümmetidir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize böyle haber veriyor. Aleyhissalatu Bu ümmette Allah onlara haber vermiş. Ta kaç sene rivayetlere göre İsa aleyhisselamdan sonra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle aralarında rivayetler farklı farklı. 400-500 sene var diyorlar. Allahu alem. Ama buna rağmen Allah subhanahu aleyhi bize zikrediyor onların hali. Ne yapmış onlar? Allah'ın dışında başka sahte ilahlara ibadet eden müşriklerden itizal etmişler. O zaman İbrahim'in dini tamamlanmış ve e, hakikat bulmuş olur. Bu gene gerekliliğinin bir kısmı. Başka bir kısma hecrihim Onları kötülemek Dille Yani şimdi adama kalkıp sövmek değil Adamın ilahına kalkıp sövmek de değil Akılsızlıklarını Ortaya koymak Kimin yaptığı gibi Haniflerin imamı İbrahim'in yaptığı gibi Aleyhisselam. Gitti hepsinin putunu kırdı Götürdü baltayı da en büyünün boynuna astı Sonra dediler Kim yaptı bunları ilahlarımıza ya İbrahim diyor ki büyü yapmıştır Ona sorun diyor sen biliyorsun diyor İbrahim. Bizim diyor putlarımız konuşmaz yani. Peki siz konuşmayan, duymayan, işitmeyen, anlamayan tahtadan şeylere mi ibadet ediyorsunuz diye. Ne yaptı? Batıl inançlarını kötüledi İbrahim Aleyhisselam. Gene yaptı. Nerede dedi ki? Ehe da bu mu benim Rabbim dedi. Ay'a ay mı ibadet edeyim? Ay battı, güneş çıktı bu mu? E bu da değil. Güneş de batıyor. Yıldız çıktı o da batıyor. Gündüz oldu mu o da görünmüyor. E dedi ki kaybolanlar Rab olmaz. Rab her zaman hazırdır. Öyle değil mi? Dedi ki ben sizden vereyim dedi o zaman kavmine. Akılsızlıklarını ortaya koydu. Allah da İbrahim Aleyhisselam'ın bu Nemrut'ta olan konuşmasını anlatırken Nemrut diyor ki senin Rabbin kim İbrahim? Diyor ki benim Rabbim yuhyi ve yumit. Diriltir ve öldürür. Diyor ki ene uhyi ve umit. Ben de öldürür diriltirim. Nemrut iki kişiyi çağırdı. İki tane bahtı Birine dedi seni bağışlıyom, birine dedi gidin bunun kellesini vurun dedi. Bak dedi öldürdün dedim ahmak elif getirdiği dedinle bak. Ondan sonra tamam dedi yani itten de doğruysa İbrahim dedi ki benim Rabbim şeyi güneşi dedi doğudan getirir batıdan batırır <gülüyor> nefet diye bir hermin Batıdan getir bakayım dedi. Allah diyor ki bu hi tel dedi İfade çok önemli apıştı kaldı kafir diyor. Arapça bu bu demek apıştı kaldı kafir. Ne diyeceğini şaşırdı orada. Allah diyor ki o zaman hepsi nefislerine döndüler. Anladılar. Yani bir batıla ibadet ettiklerini anladılar. Bugün biz müşrikleri din anlatırken anlamıyorlar mı? Tamam oğlum senin dediğin doğru da ya işte. Bugün şu olmaz bu olmaz. Artık bu asırda bunları kaldırmaz haşa. Küfür sözleri. Her şey sadır olur. Herkes anlıyor anlamayan yok. Elhamdülillah. Hepsi biliyorlar. Tevhidi götürdüğünü anlıyorlar ama mesele dünya sevgisi, ahiret sevgisine ağır basıyor. Niye? Kardeşim ben senin dediğini yapsam diyor karım boşamam lazım diyor. Ben senin dediğini yapsam diyor yurdumdan olmam lazım. Ben senin dediğini yapsam diyor benim bütün hayatımın alt üst olması lazım. Ticaretimi değiştirmem lazım. Açık karıların giydiği elbiseleri satıyorum üzerinde çıplak kar resmi var mesela. Adam ticareti değişecek. Aile yaşantısı değişecek. Senin anlattığın dini anlıyor. Yoksa anlamamazlık değil. Ama az kazanacak. Evinde huzursuzluk olacak. Kısa bir dönem. Tabi bunlar geçicidir, imtihandır. Yani. Allah'a sonra genişlik verecektir kesinlikle. Sıkıntının peşine Allah rahatlık verecektir. Ama önemli olan sıkıntı anlarında sabretmektir. Kadının biri çocuğunun ölmüş mezarının başında duruyor, ağlıyor. Peygamber satınca ıspir. Görmüyor peygamber olduğunu. Ispiri diyor. Kadın diyor git başımdan sen ne anlarsın diyor. Benim yavrum ölmüş, ciğerim yanıyor. Peygamber salsam gidiyor. Ondan sonra kadına diyorlar ne yaptın sen o Resulullah sallallahu aleyhi ve de kadın sonra yalvararak gidiyor. Ya Resulallah vallahi bilmiyordum sen olduğunu. Diyor ki sabır ilk andadır diyor. Sen Allah'ın dinini yaşarken Allah'ın seni imtihana tabi tuttuğunu unuttun. Belalara, musibetlere uğrattığını unuttun. Azıcık sabredecektin ya. bir iki ay sabredecektin. Allah ona da iman verecekti. Bir iki ay sabredeceksin. Allah senin ticaretine bereket verecekti. Bir iki ay sabredecektin. Allah o çıkılmaz zannettiğin şeyden sana çıkış yaratacaktı. Çünkü Allah diyor en yetekillah yecallahu mahrajen ve yerzuquhu Kim Allah'tan korkarsa, gerektiği gibi sakınırsa, takvalı yaşarsa yecallahu mahrajen. Allah çıkış yaratır. Bütün kapıların kapandığı bir anda Allah çıkış yaratır. Niye Allah diyor ve yerzuquhu min haysul Ummadığı yerden onu rızıklandırır. Çünkü insanın en zayıf olduğu mesele budur. Allah diyor ki şeytan sizi fakirlikle korkutur. Ve ya'murukum bil fahşa. Size de kötülüğü emreder bununla beraber. Ya bu ticareti yapmasak işte işlerimiz az olacak. İşte şunu yapmasak işlerimiz kesadıracak. Sabret Allah seni imtihan ediyor karşılığında mükafat verecektir. Sabret Allah subhanahu wa ta'ala senin imanını arttırmak istiyordur. Kendine yaklaştırmak istiyordur. Öyle demiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hasırda yatmış da yüzünde hasırın izi çıkmış. Abu Bakr ağlıyor ya Resulallah Allah'ın düşmanları diyor. Sedirlerde yastıklarda yatıyor. Sen diyor Allah'ın peygamberisin yüzünde hasırın izi çıkmış. Aleyhisselatü vesselam. Ya Abu Bakr bırak dünya onların olsun ahiret bizim olsun diyor. Allah'ın peygamberi Allah zenginlik verseydi ilk ona verirdi. Yani eğer imana göre vermiş olsaydı bunu Allah subhanahu wa Ama Allah fakirleri kendine yaklaştırıyor. Niye fakir? Adam sakalını keste iş bulur. Ama adam sakalını kesmiyor iş bulmak için. Şey kesmiyor Allah'a kul olmak için. Öyle mi? Allah karşılığını verecektir. Birazcık sıkıyor seni. Bakalım nereye kadar takatin yetecek. Bedir savaşında Sahabeye ne zaman yardım geldi? İlk anlamı geldi sıkıştıkları anlamı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık o kadar sıkıştı ki secdeye kapandı. Ya Rabbi bu topluluğa yardım etmezsen yeryüzünde sana tevhid üzeri ibadet edecek olan kimse kalmayacak dedi. Bu kadar sıkışınca Allah subhanahu ve Teala, al eline toprağı serp dedi. Allah'ın adını an serp kafirlere Allah hepsinin müşriklerin ağzını gözünü toprak doldurdu. Bu kere bu Allah'ın yardımı şeyle geldi. Sıkıntıdan sonra geldi. Yoksa Bedir gecesi sahabe bilmiyordu böyle bir yardımın geleceğini. Kılıçlar kızışmış, demir demire çarpınca ateş çıkar. Alev almış ortalığı, canlar boğaza gelmiş. Artık herkes Allah hakkında zanlar düşünüyor haşa. Artık şeytan yaklaşıyor çünkü ölüm anında şeytan çarpar insanı. Der ki mut Yahudiyen, mut Nasraniye. Yahudi öl, Hristiyan öl. İnsana şey yapar şeytan. İmanını çalmaya çalışır. Ölümü görünce insan şeytan yanaşıyor. Lan bak canın gidecek. Hiç uğruna mı gideceksin? Vesveseler veriyor. Allah o sırada işte ayaklarını sabit kılmak için sahabenin yardımını indirdi. Bin melekle. Üç bin melekle. Aynı şekilde Resulullah Sassan'ın o mucizesiyle. Ama ne zaman Allah'u takdir etti? Allah'a yönelip sıkıştığımız anda artık takatimizin bittiği anda Allah subhanahu teala bize yardımı indirdi. Kesinlikle ve kesinlikle hayatımızın her noktasında, ticaretimizde, aile yaşantımızda, başka insanlarla olan hukukumuzda sıkıştığımız artık Ya Rabbi dayanacak gücüm kalmadı dediğimiz anda Allah Subhanahu ve teala'nın yardımı yeteşecektir. Ama önce sıkıntı ki Rahman'a yaklaşalım. Çünkü Allah imana göre sıkıntı, musibet gönderir. En çok peygamberlere, sonra salihlere, sonra imanına göre insanlara Allah Subhanahu ve teala bela, musibet gönderir. O yüzden dedik ya bu İbrahim milletinin bu gerekliliği neydi? Onları hicretmek, kötülemek, müşriklerin akılsızlığını, ahmaklığını kötülemekti. Tabii bu kötülme sonucunda ne getirecek? Ezik beraberinde getirecekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve, ve beraberindeki sahabe bunu yaptıkları için müşrikler onlara ambargo uyguladılar. O yüzden sahabe yiyecek ekmek bulamadı. O yüzden sahabe yeşil yaprak yedi. O yüzden sahabe koyunlar gibi yuvarlak yuvarlak pislediler. Bu rivayetler hadis kitaplarında. O kadar sıkıntıdan bahsediyorum. Neden? Allah'a kul oldukları için. Neden? Onların akılsızlıklarını ortaya koydukları için. Müşrikler utbeyi gönderdiler Hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmaya. Geldi Ferrat da Sen bizim topluluğumuzu dağıttın dediler. Eğer liderlik istiyorsan gel bizim emirimiz o sana itaat edeceğiz dediler. Kadın istiyorsan seni bir evlendireceğiz biz yani. Ne istiyorsun artık yeter ilahlarımıza söyleme. Artık dinimizi akılsızlıkla itham etme. Artık yaptığımızın batıl olduğunu her yerde dillendirme. Acizliğe bakın. Tamam diyorlar inan da hani her yerde söyleme bunu. Önceden ne diyorlardı? Bundan dön. Sen ya bizim dinimize sokacağız ya da öldüreceğiz diyorlardı. Şimdi ne diyorlar? Ya tamam sen dinini yaşa da. Artık yani söyleme bize. Artık ilahlarımızı batıllıkla itham etme. Bakın hepimiz kendi İslam'ımıza bakalım. İlk hidayeti kabullendiğimizde, ilk gerçek manada İslam'ı anladığımızda, yaşamaya çalıştığımızda insanlar önce bizi döndürmeye çalışıyorlar. Şeytan insandan askerleriyle vesvese veriyor. Onu kullanıyor, bunu kullanıyor, şunu kullanıyor. Baktı ben bu adamı değiştiremeyeceğim. En azından diyor anlatıp da milletin kafasını karıştırmasın diyor ki sen kendi halinde yaşa. Tut dilini. Hayır tutma dilini. Kudretin ve imkanın olduğu müddetçe zecret onların akılsızlığını. Kötüle yani. Dinlerinin batıllıklarını söyle. Gücün yetiyorsa. Tabi bakın istisnai durumlar vardır. Gücü yetmeyen insanlar vardır. Bunlara takiye ruhsatını vermiştir allah Teala. Ben mesela biliyorum bir tane kız iman etmiş. Doğulu bir aşiretin kızı muhit olmuş yani. Elhamdülillah tevhidi öğrenmiş kız. Amcasının müşrik olduğunu nikahlamaya kalkıyorlar. Ya yani nikahlanacaksın ya da seni öldüreceğiz diyorlar. Anlatabilir mi? Ya yani bu kadın bu kız diliyle düşmanlığı izhar edemiyor yani. Niye? Güçsüz durumda ya? Yani. Canı tehlikeli öyle değil mi? Ben bunlardan bahsetmiyorum. Ama bizler, bizler buna imkan sahibiyiz. Kimse bizi dövmüyor. Kimse bize kalkıp tokat atmıyor veya öldürmekle tehdit etmiyor. Biz akrabalarımızı anlatabiliyoruz. Adama kafir desek de gene evine çağırıyor çay içmeye bize. Öyle mi? Öyle. Öyleyse her fırsatta anlatacağız ki insanların kafalarına çakacağız bunu. Çünkü bir şey ne kadar çok dillendirilirse o kadar çok kabul edilir. İnsanlar ne yaparlar? Ona mail ederler. O yüzden bu kafirler televizyonlarda insan hakları, özgürlük, demokratik haklar sık sık kullanıyorlar. İnsanların bilinç altlarına işliyorlar bunu. Müslüman da dinini izhar edecek ki insanlara bunların küfür olduğu kafalarına işlensin. Yavaş yavaş. Allah Subhanahu taala İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken diyor ki ve kâle dedi ki İbrahim inni muhacirun ila rabbi ben Rabbime hicret ediyorum, Rabbime gidiyorum. İnnahu huvel azizul hakim şüphesiz o aziz ve hakim olandır. Aynı şekilde bu ayetin devamında Allah Subhanahu taala ve vehbna lehu İshak ve Yakub ve cealna fi kitab İshak'la Yakub'u verdik onların zürriyetine de kitap ve hikmeti verdik biz diyor. Dünyada da onlara ecir verdik mükafat ve innehu fil ahireti lemines salihin, onlar ahirette salih olanlardır. Neden? Çünkü onlar tevhidi ve tevhit milletinin gerekli olan her şeyi yerine getiriyorlardı. Allah subhanahu ve taala gene diyor ki bir alema yekulun. Onların dediklerine sabret. Müşrikler çünkü izleciler ederler. Yani mesela eşi peçeli olanlar bilirler. Otobüse bir bini. Gözleriyle sizi nasıl yiyorlar bir bakın ya. Ama yapacak bir şeyin yok. Sabrediyorsun. Mustazafsın, zayıfsın. Kâfirler arasında yaşıyorsun. Adam seni tanımıyor. Eşini tanımıyor. Ama sakalına kıl, peçesine kıl. Adam İslam'a kıl. Kalbinde hastalık var. Küfür var kalbinde. Ne yapacaksın? Sabredeceksin. Çünkü Allah bunu emrediyor. Vasbir alema yakulun Dediklerine sabret. Sana laf bile atarlar. Yaşı yaşlı kadınlar şunlara bak diyor. Yobaz bunlar diyor. Duyuyorsun yanından geçerken yapıyorlar. 50 tane laf atıyorlar. Ne yapacaksın? Vasbir aleme yakulun. Allah diyor sabret. Wahcurhum hijran. Onları kötüle bak. Emir var ha Gücün yetiyorsa kötüle onları. Hicran cemiyle ama güzellikle tutup adama ana avrat küfretmek değil yani. Bazı Müslümanların problemi bu. Yani adama din anlatacağız diye adama diyorlar. Böyle değil. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi batıllığını, akılsızlığını ortaya koyma. Öyle değil mi? Ya sen namazı Allah'ın öğrettiği şekilde kılıyorsun. Mirasını insanların öğrettiği şekilde taksim ediyorsun. Bu aslında bir hicirdir. Kötülemektir onu. Yani azıcık düşün. Adam mesela hep telkinlerde bulunuyorsun. Ab biraz mantıki deliller getiriyorsun ki adam da ne yapsın tevhid'i kabullensin diye. Ama bu kötüleme adama hakaret etmek değil. Adamın putuna sövmek değil. Allah çünkü diyor onların ilahlarına sövmeyin. Onlar da sizin ilahınıza söverler. çünkü müşrikler böyledir. Gene Allah Subhanahu ve Teala bir ayette diyor ki ve qalen ellezine resullerine dediler ki le nukhricen lekum min sizi toprağımızdan çıkaracağız. Evlatoğudun nefi milletine ya da bizim dinimize gireceksin dediler. Ya yani bu ayeti yaşadığıma inanıyorum yani. Oraya gittik, oradan kovdular, deport ettiler. Öbür tarafa gittik kardeşler, oradan da deport ettiler. Diyorum en son rokete koyup aya yollayacaklar. Mecbur. Niye adamların dinine girmiyoruz yani? Adam diyor ya dinimize gireceksin ya da seni arzımızdan, bizim topraklarımızdan çıkaracağız adama tevhit anlatıyorsun ya bu kafir dediğin devlette yaşıyorsun diyor Allah'ın arzı ben ne yapayım adam çevirmiş yani zamanında çevirmiş benim burada diyor Allah'ın arzını sahiplenmiş benim dinim bu diyor bütün kafirler Resullere bunu dediler ve bugün Resullerin yolunda olan Resullere tabi olan insanlar da aynı Resullerin davetini götürdüklerinde diyecekler ki ya dinimize gireceksiniz ya da sizi de çıkaracağız biz bu topraklardan, bu arzımızdan diyecekler. Allah subhanahu teala kitabında müşrikleri hicretmekten bahsetti yani kötülemekten bahsettiği ayetler birçok yerde, aleyküm selam ve rahmetullah mevcut. Enfal suresi, Hac suresi, Haşır suresi, Ahzab suresi, Nahıl suresi, Nisa suresi, özellikle Tevbe suresi, Alemran ve Mumtehine sureleri. Hepsi neyi gösteriyor? Hepsi müşrikleri hicretmenin, onların akılsızlığını onların batıl inançlarını ortaya koymanın gerekliliğinden bahsediyor. Bu İbrahim milletinin neydir dedik? Gerekliliğidir dedik. Ne zaman ki tağutlar ve onların kötü alimleri insanları tevhidden uzaklaştırmak istiyorlar hemen ne yapıyorlar? Bu babdan giriyorlar. Diyorlar ki bunlar ne yaptılar? Aşırı gittiler. Bunlar işte kalktılar babalarını akılsızlıkla itham ettiler. Aynısını kim yapmıştı? Necaşi'nin huzurunda. Kim? Amr İbnül As'la iman etmemişti. Ne diyordu Necaşi'ye? Bu gençleri bize teslim et. Bu gençler babalarını akılsızla itham ediyorlar. Babalarının dininden çıktılar. Öyle dedi Necaşi'ye. Bana teslim et götüreyim Mekke'ye dedi. Neden? Çünkü sahabe bunu yapmışlardı. Radiyallahu anhum. Eğer ruhsat olsaydı susmaya ruhsatlarıdır verirdi Resulullah Ruhsat olmadığı için gidin hicret edin dedi Habeşistan'a. Güç yetiremeyenlere. Çünkü ne zaman ki hicre başladılar dilleriyle Kötülemeye başladılar Eza etmeye başladı müşrikler Dinlerinden döndürmek için O yüzden ruhsat olmadığı için Susmaya kudret anında Ruhsat olmadığı için Peygamber dedi gücü yetmeyenlere gidin hapeşistana İbni Mesud içlerindeydi Onların radiyallahu anh. Niye zayıftı güçsüz diye Müşrikler dövüyordular her seferinde Kur'an okuyordu onlara Bayıltana kadar dövüyorlardı Zaten incecikmiş vurma dalı kadar bacağı varmış ya. O kadar zayıfmış bu sahabenin en ufak. Ne yapmış Resulullah Sassam? Habeşistan'a hicret et. Oraya git orada dinini yaşa, dinini anlat demiş. Evet. Gene İbrahim milletinin gerekliliğinden ki onlardan yarat etmek, yüz çevirmek. Bu nasıl olacak? Müslüman kendi dostlarını, oturduğu arkadaşlarını, sohbet ehlini, yaşantısını, hayatın her noktasını İslam ehliyle paylaşacak o zaman Müşriklerden yüz çevirmiş olur Ben müşriklerle yiyorum içiyorum Ben müşriklerle oturuyorum kalkıyorum Ben müşriklerle hahi yapıyorum Meclislerde ondan sonra diyorum ki Ben İbrahim'in milletindenim Onlarla işte e, oturuyoruz Yani gündelik sosyal faaliyetler Böyle bir şey yok Müslüman çalışır iş yerinde mecburdur iş yerinde, Ticaret yapıyordur bunlar normal Gündelik şeylerdir ama Müslüman bir kafiri bir müşrik yapmaz asla dost edinmez. Bunu yapan ise İbrahim'in milletini atmıştır, ihlal etmiştir. Allah spanatalıdır ki fesdame tuumar. Emredildiğin gibi dost doğru ol. Yalpalama. Neden bak şimdi ayetin devamını dinleyeceksiniz inşallah. Fesdame Emredildiğin gibi dost doğru ol. Ve arayd anil müşrikin yüz, müşriklerden yüz çevir. Ha bu bize şunu gösteriyor. Müşriklerden yüz çevirmeyen adam kaypaktır. Böyledir. Bir böyledir. Bir böyledir. Bir böyle müşriklerin dinine girer. Bir de tevhid dinine girer. Böyledir. Bir gün böyledir. Bir gün böyledir. Allah niye feste tutma? Dost doğru ol. Peşinden ne diyor? Yüz çevir müşriklerden. Yüz çevirmezsen doğruluk oradan kalkar. Artık orada doğruluk yoktur. Gene Allah subhanehu ve teala fe arid ammen tevelle an zikrina Zikrimizden yüz çevirenden sen de yüz çevir. Ya adamın Allah gibi bir derdi yok ya Niye oturuyorsun sen o adamla Ben buradaki Müslümanla sabah kadar konuşsam Ayet hadis anlatsam adam Demez yeter ya başka bir şey anlat demez ya Niye adamın derdi Allah'ın zikri Allah'ın zikrinden yüz çevirmemiş Ama öteki adama iki dakika bir şey anlatıyorsun Başlıyor şeytan zaten Esnemek şeytandandır sahi Müslüm hadisi Bir esnemeye başlıyor Gözleri yaşarmaya başlıyor Kızarmaya başlıyor adam daralıyor falan. Niye? Adam Allah'ın zikrinden yüz çevirmiş. Allah diyor ki onlara ne oluyor da aslandan kaçan yaban eşeği gibi nasihattan kaçıyorlar diyor. Ya bu adam eşek. Nasihattan kaçıyor. Eşeğe eşek gibi muamele yapmak lazım. Yani Allah subhanehu ve teala bakın dikkat edin. Kur'an'da çok böyle şey lafızlar kullanıyor Allah subhanehu ve teala. Hani ince. Mesela diyor ki kadınlarınız diyor sizin tarlanızdır. Dilediğiniz gibi varın. Yani kadınlarınızı dilediğiniz gibi cima yapın demiyor Allah. İlişkiye girin demiyor. Hani bu biraz daha şey bir dil. Anlatabildim mi? Yani Türkçe manasıyla kaba bir dil. Ama Allah subhanahu sellem, tarlanızdır. Bak ne güzel teşbih. Tarlanızdır. Dilediğiniz gibi varın tarlanıza diyor. Şimdi Allah bu ayette ne diyor? Aslandan kaçın yaban eşekleri diyor. Çok açık ve sert bir ibare var. Neden bu adamlar Allah'ın zikrinden yüz çevirmişler? Allah da bize Allah'ın zikrinden yüz çeviren adamdan yüz çevirmeyi ne yapmış? Emretmiş. وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاتَ dünya. Onlar dünyadan başka bir şey istemezler diyor. Tek isteği dünya olan adam benim yanımda işi yok. Tek isteği dünya olan kalbinin merkezinde dünyadan başka bir şey olmayan adamla Müslümanın da işi yok. Kesinlikle Müslümanla yapmayacak? Onunla dostluk kurmayacak. Allah subhanahu teala aynı şekilde... En'am suresi 68. ayette. Bakın bu ayet Mekki ayettir. Ne demek Mekki ayet? Mekke'de inmiş. Daha İslam devleti güç yokken. Ne diyor? Ve izâ ra'aytellezîne yaḫûdûne nefi âyâtinâ. Ayetlerimiz hakkında boş lakır diye dalanları gördüğünde. Yani ne demek boş lakırdı? Adam kalkmış cennet cehennemle ilgili fıkra anlatıyor, milleti gündürmeye kalkıyor dangalak. Yani sen cennet cehennem oyuncak mı zannediyorsun cehennemi? Sonra yok işte imam bir gün böyle demiş, müftiye müftü imam'a böyle demiş. Adam Allah'ın ayetleri hakkında dalgaya dalmış. Allah diyor ki bunları gördüğün zaman arid anhum onlardan yüz çevir hatta yahudu fi hadithin başka boş bir söze dalıncaya kadar. Bu da şunun gösterir müslümanın konşu hiçbir söz dolu değildir. Hani Allah'ın ayetleri daha geçmesin zaten küfür. Diğer konuşmaları da boş sözler. Başka boş söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir diyor. Wa imma yensi yensi neke şeytan bade zikra. Şeytan ama unutturabilir bazen sana. Şeytan unutturduysa hatırladığında oradan kalk. Ma alqam valimin onlarla oturma diyor Allah. Zalimler kavmiyle beraber sakın oturma. İmam Kurti Bırhamüllah diyor ki. Qal atiye ibn atiye dedi ki. İcma men münakidun ala en-nehyi anil münker fardun limen ataqahu. Bağlı bir icma var ki güç yetirenin emri bil maruf nehy anil münker yapması farzdır. Farz. Terki günahtır yani. Ve emine darrar ala nafsihi ve alal muslimin. Kendi ve Müslümanlar aleyhine zarardan eminse. Fe inkafe feyunkir bi qalbihi. Feyenkiru bi qalbihi er korkuyorsa Müslümanlar ve kendi nefsi için o zaman ne yapar? Kalbiyle inkar eder. Münker sahibini kötüler ve onlara karışmaz. İcma böyledir. Ama gücümüz varsa ona iyiliği emredip kötülükten onu sakındırmak nedir? Bizim üzerimize farzdır. Yerine getirmezsek günah sahibi oluruz. Yine İbrahim milletinin başka bir özelliği müşriklere itaat etmemektir. Onlara itaatten uzak durmaktır. O kadar çok ki bu mesele hakkında ayet. Şimdi birkaç tanesini okuyacağım. Ya Allah subhanahu aleyhi ne kadar bu mesele önem verdiğini göreceksiniz. فَلَا تُتُعِ الْكَافِر۪ينَ Sakın kafirlere itaat etme وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Onlarla da büyük cihad ile cihad et. Bu ayet ne ayeti? Bu Furkan Bu ayet hangi? 91. Furkan suresi 51. 51-52 Bu ayet Mekki bir ayet. Mekke'de nazil olmuş bu ayet. Önemi ne peki? Onlarla büyük bir cihatla cihat et. Çünkü emri bil maruf nehyanın münker o zaman için cihattı. Çünkü Müslümanlar ona güç getiriyordular o anda. Furkan suresi 52. ayet. Allah subhanehu ve teala o dönemde yapılan emri bil maruf nehyanın münker ıslah çalışmalarına büyük cihat diye isimlendirmiş. Bu ayet o yönden önemlidir ve İbn Teymi رحمه da zikrettiği gibi bu ayette kastedilen "وأن الجهاد الكبير فيها هو الحجة والبيان بالقرآن المبين" Kur'anla hücceti beyan etmektir. Gidiyorsun bütün müşriklerle savaşıyorsun delillerle. Ortaya koyuyorsun. Öyle değil mi? Adamlarla oturuyorsun, tartışıyorsun. Koyuyorsun suretleri. Delikanlıysan falan da tekfir et. Hadi beni ettim ben gariban İlyas i̇bn Teymiye de aynısını söylüyor. Hadi ediyorsan on da et. Veya öteki müşrik şirki İslam yapmış. Ya bak alimler burada böyle demiş. Ne yapıyorsun? Hücceti beğen ediyorsun. İnsanlar onların ahmaklıklarını, cahilliklerini görüyorlar. Hücceti beğen ediyorsun. Bu da cihadın bir parçası. O yüzden İbn-i Teymiye de buradaki ayette kastedilen cihadın Kur'anlı Kur'an'ı hüccet beğen ile müşriklere ulaştırmak olduğunu söylüyor. Allah Teala gene başka bir ayette bu ayette Kalem Suresi 7. Ayetten 10. ayete kadar bu ayetler demek ki hepsi Mekki, he. Mekke'de inmiş yani. Hani devlet varken falan filan değil. Devlet yokken Allahu Teala emrediyor. İnne rabbeke hu alimu an sabilihi hu alim bil Şüphesiz senin Rabbin yoldan sapanı da bilir, hidayete eren de bilir. Kimse nefsini temize çıkarmasın. Fe la tut'il mukezibin, yalancılara, yalanlayanlara uyma. Ve <gülüyor> eddu Eğer siz acı çekiyorsanız onlar da acı çekiyorlar. Allah subhanahu burada gene neyi yasakladı? O yalancılara itaat etme. Çünkü onlar hep itaat isterler bizden. Ya işte ilk önce sakal koyma diyor adam. Sakal koyuyorsun. Ya bari kısalt diyor. Ya onunla geçiyorsun. Bari ucunu düzer. Ya onunla geçiyorsun. Ya Sürekli taviz. Topluluk bundan biz topluluk bunu bizden her zaman isteyecek. İşte başka bir şey yapıyorsun. Namaz kılıyorsun. Ya tamam namaz kıldı elini kaldırma. Bu sünneti de ihya etme. Onu yapıyorsun. Ya işte tamam parmağını oynatma. taşı. Niye kardeşim sünnet bu yani. Niye insanlardan korkayım ben. Bana sabit olmuş peygamber böyle yapmış. Ben niye taviz vereyim yani. Niye sana itaat. Çünkü sürekli ne isteyecekler bizden. İtaat isteyecekler. Gene başka bir ayette. وَلَا تُتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ an ذِكْرِنَا Kalbi zikrimizden gafil olana sakın uyma. O hevasına tabi olmuştur. Zikrimizden yüz çevirenin neyi tabi olduğu şey nedir? Allah ve Resulü değilse neydir? Hevasıdır. Heva istekleri arzusu. Adam istiyor onun istediği gibi Yaşa. Sen kimsin ben senin istediğin yaşayayım? Allah'ı bırakayım da. Resulü bırakayım da. Niye ben sana tabi olayım? Allah diyor ki Yani onlar sakın itaat etme. İş olmuş bitmiştir. Sen Rabbinin emirlerine itaat et. Sen Rabbinin yoluna uy insanlara değil. Fettakullaha veatiun Allah'tan korkun ve itaat edin. Ve la tutiu emral israf edenlere uymayın. İsraf edenler. İsraf malı israf edenler. Nefislerine zulmedenler. Vakitlerini Allah'ın dini dışında israf edenler. Hayatlarını boş küfür, masiyet şeylerle israf edenler. İtaatle değil de boş şeylerle Hayatlarını Allah'tan başka her şeyle israf eden müslüfler, sen sakın onlara uyma diyor Allah سبحانه و تعالى. فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُتَعْمِينَهُمْ أَثِيمًا أَوْ كَافُورًا. Sen Rabbinin hükmüne sabret, onlara tabi olma. Onlar nedir? Aethimen, günahkardır ve kafura çok da nankördürler. çok inkarcıdırlar. Onlar öyledir, özellikleri vardır onların. Adam günaha meyyledir ya adam her türlü işliyor kalkmış sana din öğretiyor sen kimsin lan sen git ilk önce kendini düzelt yani. namaz kılmıyor hacı niye elini kaldırıyorsun Sane ne ya sen git önce namaz kıl ya yani. değil mi adamın hayatı günah dolmuş veya ne diyorlar Allah ne diyor fasbirli hukmi rabbik rabbini hükmüne sabret ya diyor sen bir oy kullanmasan diyor baykal gelecek diyor o daha şerli diyor kardeşim Allah ne hükmetmiş bu küfür bu hüküm benim hükmüm değil haşa o zaman ben de kafir olurum öyle bir hüküm koyarsam Allah korusun Allah böyle hüküm etmiş küfürle amel edemem ikrahın haricinde Ben senin hevana niye tabi olayım Allah ne diyor Rabbinin hükmüne sabret sen onlara uyma Bakın asrımıza Allahü subhanahu Teala Zaten Kur'an tamam bize mesaj da Çok önemli bir öğüt yani Adama delil getiriyorsun adam akıl getiriyor sana Sen Rabbinin hükmüne sabret Onlara asla tabi olma Bak Allah diyor ki Ey peygamber Allah'tan kork Ben birine Allah'tan kork desem Adam bana kızar küser darılır Küfür mü ediyorsun der ya Millet öyle anlıyor Selef öyle anlamıyormuş da Allah peygambere Allah'tan kork Kafirlere itaat etme diyor Çünkü kafirler ne yaptılar Gel dediler şu putumuza dokun biz de sana tamam veriyoruz. Teşriğin meşriği, yöneticimiz sensin. Senin dinine gireceğiz. Allah ne dedi? Biz seni sebat ettirmeselik böyle edecektir. O zaman şah damarından yakalardık seni dedi. Kimse de sana yardım edemezdi o zaman. Ya peygamber Allah'ın tehdit ettiği. Peygamber aleyhissalatü vesselam kafirlere itaat, müşriklere itaat bu kadar mühim bir mesele. وَلَا تُتِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Sakın kafirlere ve münafıklara itaat etme. Sakın münafıklara ve kafirlere itaat etme. وَدَعْ اَذَاهُمْ Onların ezalarını bırak. Münafıklar çok. Şu anda çok. O zaman da her zaman çok diye. Onlar hep eza ederler müminlere İşleri güçleri dilleriyle müminleri eza etmek onların ızzana geçmiştir. Allah diyor. Da, bırak onların işlerini. Bırak. Allah subhanahu wa ta'ala kefildir zaten seni korumaya ve Allah, sen rabbine tevekkül et ve kefa billahi vekile allah sana vekil olarak yeter o inne şeyatin şüphesiz şeytanlar lehuuna ila evliyaihim leyucadiluukum dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahye ederler. gelir dostuna sen senin vazgeçire vazgeçiremez vesvese veremez sana ona gelir ki git ona şunu şunu de gelir kulağına fısıldar bunu öyle değil mi yani Şeytan insandan askerini kullanır. Cinden askerini kullanamaz her zaman. Çünkü bize vesvese veren cin şeytanlardır. İnsanın vesvesesi daha ağırdır. Hani cinin vesvesesi Kur'an'la gider yani. Malik İbni Dinar öyle diyor yani. Millet diyor cinlerden korkuyor. Asıl insanlardan korksunlar diyor. Hani cini okuyunca yanıyor. Ölüyor ölüyor da. Ya insan öyle değil ki. Adamın vesvesesi daha kuvvetli. O yüzden Malik İbni Dinar diyor. Asıl insanlardan korkun. insan şeytanlardan korkun ta muhum inna kumlemuşlikun Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşriklerden olursun bak tehdit çok açık ve net gene Allah bana Teala diyor ki inlerlediği tat duaberghim topukklan üzeri geri gerisin geri dönenler var ya mimbetebe yenile humulhu da Hidayet belli olduktan sonra ama bakın Burası çok önemli hani cahilken değil Hidayet adama belli oluyor Ondan sonra gerisin geri geri dönüyor Şeytan sövlelehum ve emle lehum onlara süs dediği emellerle oyaladığı Zelike bi annahum qalu çünkü onlar dediler ki lilladine keruhu ma nezzalallah Allah'ın indirdiğini kerh görerek senutiye okum fi ba'd bazı işlerde size itaat edeceğiz dediler Vallahu yalemu israrahum Allah gizliliklerini bilir. Adamlar kalkmışlar yok biz parti kuruyoruz, şeriatı kılacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sen kimi kandırıyorsun? sen münafıkların dediğini çünkü Allah'ın indirdiğini kerih gördüler peki Allah'ın indirdiğine Allah'ın sünneti değişmez hiçbir zaman kafirlerin içine girip küfür içten yıkılmaz her zaman hak ile batıl iki saf halinde savaşmış kanlar dökülmüş ondan sonra hak galip gelmiştir hiçbir zaman korkaklıkla diğer batıl yöntemlerle ne olmaz? hak galip kılınmaz Şeyh Hamid İbni Atik diyor ki emr <gülüyor> ikinci müşriklerden bahsediyor. Onlardan beri olmaktan bahsediyor. Nasayetu fima amaru bihi feinna Allahu taala neha an ta'at al-kafire. Allah kâfirlere itaatten bizi nehyetti. Ve أخbara enne'l-muslimine in ata'uuhum radduhum anil iman ila'l-kufr ve'l-hasare. Allah haber verdi ki eğer müminler imandan sonra kâfirlere itaat ederlerse küfre dönmüş olurlar imanlarından sonra. Hamit İbn Atik bu meselede müstakil bir risalesi de var. Müslümanın müşriklerle olan e, hukukunu anlatıyor. Evet. Allah subhanahu teala biliyorsunuz Kur'an'da birçok şeyden bahsediyor. E, kafirlerden. Nemrut bir tanesi, Haman bir tanesi, Firavun bir tanesi. Kurtubi bir ayetin tefsirinde şundan bahsediyor. İnne ane Şüphesiz Firavun ve Haman, vakani veziri hu min el-Kabt. Nedi veziriydi yardımcısıydı Haman onun. Ve junuduhuma kanu khatin. Ey asi müşrikîn âtimîn. Onlara itaat eden onlar da müşriktiler yani. Ve junuduhuma kanu khatin yani Firavun ve Haman orduları suçluydular. Yani manası ne günahkâr mı mi diyor ki ey asi müşrikîn âtimîn. Müşrik oldular. Niye? Allah'a ve Resulüne itaati bırakıp kime itaat ettiler? Kafirlere itaat ettiler. Bugünkü toplumun küfrü de budur. Onlar Allah'a ve Resulüne, Allah'ın dinine ittiba etmeyi, tabi olmayı bırakıp hevalarına, şeytanlarına, tağutlarına ittiba etmekle birlikte küfre girmişlerdir. Bunlar inşallah bu hafta anlatacaklarımız. Haftaya inşallah işte onların kestiklerini yememek, onlarla nikahlanmamak, İbrahim milletinin gerektirdiklerini inşallah bunlardan bahsedeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah yarasının sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Duâhire davâ enelhamdülillahi rabbil âlemin. Subhanekallahumma ve bihamdik la illa ve